Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavuna, Hama'na ve Karuna gönderdik. Onlar ise bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.